Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programımızın bu bölümünde bu sene 19uncusu gerçekleşecek olan daha doğrusu başlamış olan LGBTT Onur Haftası'nı konuşacağız. E, Haziran'ın her e, sene Haziran'ın son haftasında gerçekleşiyor e, ve Onur Haftası'nı sonunda gerçekleşecek Onur Yürüyüş'te dahil olmak üzere bütün bu haftanın etkinliklerini konuşmak üzere Lambda İstanbul'dan Bora Bengüs'ün konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Merhaba Bora. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldin programımıza. Bize teşekkür ediyoruz. Onur Haftası programımıza yer verdiğiniz için. Evet şimdi e, ben öncelikle bu senenin konusuyla başlamak istiyorum. Temasıyla daha Hı -hı. doğrusu tabu. Evet bu senenin genel Onur Haftası teması tabu. Çeşitli alanlarda işte paneller ya da film gösterimlerinde hep tabu toplumsal cinsiyet, cinsel ve cinsiyet kimliği açısından tabu olarak e, algıladığımız konulara e, yer verdik programımızda. Hı -hı. E, şimdi LGBT bireylerden ve onların uğradığı ayrımcılıktan bahsettiğimiz zaman zaten öncelikle toplumsal olmak üzere çeşitli alanlarda gördüğümüz tabuların aslında bu ayrımcılığı körüklediğini ya da şekillendirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden evet, tabu ekonomik, hem... sosyal, hukuksal alanda toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında işte ayrımcılık ve diğer türlü LGBT takihleriyle karşılaşıyoruz. Evet ve e, bu yüzden de tabu gibi bir e, oldukça genel çerçeveli bir konunun da Onur bu seneki Onur Haftasına seçilmesi e, ayrıca önemli diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi senin de söylediğin gibi program panellerden, söyleşilerden, atölyelerden, filmlerden ve konser etkinliklerinden oluşuyor. Epey kalabalık bir program. Şimdi öncelikle programa geçmeden önce ben dediğim gibi pazartesi günü dün başlamıştı. Dolayısıyla dün gerçekleşen önemli bir, epey önemli bir panelle belki de başlayabiliriz nasıl geçtiğini sana sormak istiyorum. Ayrımcılık yasası, nefret suçları, yasa ile ilgili bir panel gerçekleştirildi. Dün. Anayasa'da LGBT bireylerin haklarının korunabilmesini amaçlayan bir yasa taslağı önerisi var ve bu, bu yasa taslağının tartışılmaya açıldığı bir panelde aslında e, izlenimlerini alabilir miyim? Nasıl geçti? Panel güzel geçti. E, Lambda İstanbul'dan gönüllü arkadaşımız Özlem moderatördü. E, Avukat Mehmet Uçum e, hukuksal uygulamaları anlattı. Hem yasa e, yapım süreçlerinde LGBT'lerle ilgili nasıl tutumlar takınılıyor Hani gerek mecliste ya da e, hukukçular tarafından hani meclis dışında yargı ortamlarında e, o, e, yargı kararlarını Berna Ekar sosyolojik açıdan inceledi. Hı hı. Hani toplumsal cinsiyet açısından nerelere denk düşüyor, nasıl kararlar veriliyor diye. E, Lambda İstanbul'dan gönüllü arkadaşımız Mehmet Tarhan da bu anayasa e, kampanyamızdan bahsetti. Biz LGBT örgütler olarak... Ee, anayasanın 10. maddesini, ayrımcılık yasağını, kanun önünde eşitlik... E maddesini içeren e, maddede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavrammalarının da eklenmesi için kampanya yürütüyoruz uzunca bir süredir. Bunun dışında başka mevzuat hazırlıkları da var. İşte Türkiye'de e, nefret suçlarına ilişkin özel bir mevzuat oluşturulması için kampanya yürütüyor. birçok sivil toplum örgütleri. Hani toplumsal cinsiyet dışında ırk, e, e, din, dil gibi sebeplerde insanlar nefret suçlarına hı hı. maruz kalabiliyor. E, yine me mecliste bir ayrımcılık e, yasa tasarısı söz konusu. Hani burada da cinsel ürün, cinsiyet kimliğine karşı ayrımcılığın yasaklanması için biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlarla ilgili bir e, yani hem teorik hem de e, pratik e, e, e, deneyimlerimizi paylaştığımız bir panel oldu. Güzel bir panel oldu. Hı hı. Dün. Belki de görünür olması aslında bu haftayı evet. asıl önemli evet. kılan şey diyebiliriz. Özellikle anayasa tartışmalarının e, önem kazandığı bir dönemde Şimdi e, bugün gerçekleşen biz bu program ...yayınladığımız sırada... ...bir yarım saat sonra başlayacak olan... de başlayacak bir panel var... ...Salı günü gerçekleşiyor... ...Kardeş Hareketler'de LGBT Politikaları... ...ismini taşıyor... Evet. ...bundan bahsedebilir Bu, misiniz biraz? LGBT hareket tabii ki toplumdaki diğer... E, ...sosyal hareketlerle beraber çalışmalar... Yürüt, ...yürütmekte... E, ...özellikle kadın örgütleriyle... ...sol örgütlerle, anarşist örgütlerle... ...sendikalarla yakın... E, ...işbirliklerimiz, iletişimimiz var... hani çok LGBT hareketine destek olan örgütler de var fakat hani bazen uzak duran ya da olumsuz yaklaşımlar geliştiren hareketler de söz konusu olabiliyor. Biz bu panelde LGBT hareketinin diğer toplumsal hareketlerle ilişkisi, ne durumda, kazanımlar ya da karşılaşılan sorunlar neler bunları inceleyeceğiz. Bu da güzel bir panel olacak. Evet panelde sanırım biraz daha daraltmak gerektiğini düşündüğünüzden evet. feminist hareket ve sendikal hareketle birlikte evet. görüşmüyorsunuz biraz önce sorun yaşadığımız bazı toplumsal hareketler oluyor demiştim bunu biraz açabilir misin acaba örneğin e ee, önceki kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı Selma Aliye Kavaf işte eşcinselliğin bir hastalık olduğuna ve tedavi edilmesi gerektiğine dair bir açıklama yapmıştı oldukça e, yani ta, yani, talihsiz bir açıklama ve toplumdaki hani nefret ayrımcılığı da körükleyen hı hı. bir açıklama olduğunu da düşünüyoruz bunun tabii biz bunu protesto ettik fakat e, bazı e, sivil toplum kuruluşları da işte aralarında mazlumların da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları da bu açıklamaya destek olan bir takım e, açıklamalar ve basın açıklamaları gerçekleştirdiler. Hı hı. E, e, bazen dediğimiz gibi başka toplumsal hareketler tarafından da ayrımcılığa maruz kalabiliyoruz. Hı hı. Bu örnekte de görüldüğü gibi. Evet. Bunun tartışmaya yatırılacağı Kardeş Hareketler'de LGBT politikaları da e, bugün içinde gerçekleşecek. Cezayir Büyük Salon'da onu hatırlatalım. E, Bora istiyorsan bu hafta boyunca gerçekleşecek diğer panellerle devam edelim. Sonrasında diğer etkinliklere, atölye çalışmalarına ve sonrasında da ödül gecesine gelelim. Aslında hormonlu domateste bu bu akşam evet, itibarıyla olacak. ödül töreni bu akşam. Bu sene'nin yedincisini gerçekleştiriyoruz. E, toplumda homofobik, bifobik, transfobik açıklamaları ya da işte davranışları olan kişi ve kurumları halk aday gösteriyor ve bu adayları daha sonra bir oylamaya sunuyoruz. Hı -hı. Ve Hı -hı. en çok oy alan kişileri de böyle bir özellikle protesto ya da bir em, daha görünür kılmak amacıyla böyle bir gece ödül töreni, gece sinde bunu topluma duyurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Akşam ödüller açıklanacak bekleriz. Etkinlik saat 9.30'da stüdyo live'da başlayacak. Hı hı. Yine e, bu sizinle programımıza hukuk alanındaki çalışmalarla ve panelle başlamıştık. Yarın e, daha doğrusu perşembe günü önemli bir panel gerçekleşecek. Eşitlik hemen şimdi panelin başlığı. Türkiye'deki lezbiyen, gay, biseksüel ve trans bireylere yönelik ayrımcılığa son ver. Bu panelde AFA örgütünün hazırlamış olduğu e, rapor açıklanacak topluma sunulacak evet. e, ve e, Uluslararası, e, Sek Uluslararası Sekreterisi Andrew Gardner e, öncülüğünde hazırlandı bu e, rapor. Hı hı. Kendisi de konuşmacı olacak. Yine Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç konuşmacı olacak ve diğer LGBT örgütlerden de birer temsilci bu panelde yer alacak. Hı hı. Aslında Uluslararası Af Örgütü'nün raporunun bu dönemde yayınlanması da bir şekilde paralel bir... Bir dayanışma diyebiliriz evet, aslında evet. bir nevi. Çok kısa belki de e, bir küçük alıntı yapabiliriz. Biraz önce konuştuğumuz bu anayasal değişikliklerin ne kadar önemli olduğuna dair raporda e, anayasal değişiklikler yapılması için bir çağrıda bulunuyordu, a, bulunuluyordu. Ayrıca LGBT bireylere nefret suçu mağdur oldukları zaman tam koruma sağlayacaktı. Reformların düzenlenmesi e, talep ediliyordu. Bu, bu raporun tamamı aynı gün perşembe günü açıklayacak. Evet evet. E, yerin arasıydı bu arada tekrar e, Bu e, panelde Cezay repertuarında olacak Cezay repertuarı büyük salonda hı hı. E, Perşembe günü saat 12 ve bir e, buçuk arası öğlen. Hı hı. Evet sonrasında e, bir film gösterimi var sanırım Londra'da gelmiş geçmiş ilk seks işçileri film festivalinden. Evet filmler... Perşembe e, saat 3'te başlıyor. İstanbul Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceğiz bu film gösterimini. Ondan önce de yine yarın e, çarşamba günü akşam saat 7'de Beyol Evde yine bir film gösterimi gerçekleşecek. İlk e, yönetmen Lionel Squaz'ın e, 48 dakikalık bir filmi ve bunun ardından da bir tartışma olacak filmle ilgili. <Gülüyor> Evet. Cuma gününe geçebiliriz istiyorsan. Cuma, Cuma günde gününe iki tane geçelim. önemli panel olduğunu evet. görüyorum. Cuma günkü panellerimiz Mimar Sinan Üniversitesi video konferans salonunda saat bir buçukta başlıyor. Medyada LGBT görünürlüğü. Hem uluslararası medyada hem de Türkiye Medresi'nde LGBT'lerle ve toplumsal cinsiyetle ilgili haberler e, nasıl e, yer veriliyor? E, bizim bu konudaki değerlendirmelerimiz nasıl ya da önerilerimiz nasıl? E, deneyimlerimiz nasıl? Bunları konuşacağımız bir panel panel olacak. Hı hı. Hemen arkasından da Kuzey Afrika ve Orta devrim hareketleri, kadınlar ve LGBTTler konulu bir panel var. Ee, tabii yakın dönemde Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da önemli hareketler, sosyal hareketler oldu, devrimler gerçekleşti. Bizim de e, Mısır ve Suriye'den iki misafirimiz olacak. E, i̇ki kadın LGBT aktivisti Hulut ve Razan. E, Berlin soyun moderatörlüğünde kendi ülkelerindeki gerçekleşen devrimleri ve lgbt hareketleri ve kadın hareketlerinin devrim hareketleri ilişkisi nedir kazanımlar neler oldu Geleceğe dair neler yapılması planlanıyor bunları bizlerle paylaşacaklar hı hı. Evet bu da e, Perşembe günü Pardon cuma günü Mimar Üniversitesi video konferans olan evet, saat 4'te saat başlayacak. Saat te tüm e, panel programımız Lambda İstanbul'un web sitesinde hı hı. mevcut evet. aynı zamanda Facebook'tan da e, takip edilebilir onun haftası sayfasından ya da Lambda İstanbul'un sayfasından. Hı hı. O zaman bu belki de e, cumartesi günkü son panelden de bir bahsedebilir çünkü epe önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Aile içindeki tabular ismi evet. taşıyor. Türkiye'den de yurt dışından LGBT bireylerin aileleri bu panelde bir araya geliyor. LISTAK var. LGBT bireylerin İstanbul Aile Grubu. Hı hı. Birkaç senedir Türkiye'de faaliyet yürütüyor. LGBT bireylerin akrabaları işte anne baba diğer akrabalarla yakınlarla beraber. işte İngiltere Birleşik Krallık, Malta ve İtalya da çeşitli aile örgütleri gelecek. E, kendi deneyimlerini paylaşacaklar. E, yine şehir ve tabular üzerine de bir e, panelimiz evet. var. E, cumartesi günü panel saat 4.30'da Yeşilçam sokakta yani emek sinemasının sokağında yapacağız bu paneli. Çünkü biliyorsunuz emek sineması kapandı ve o bölgenin e, dönüştürülmesi planlanıyor. E, Sarkı Doryan Apartmanı ve emek sineması hep beraber değişecekler. Hı hı. Biz de emek sinemasının kapanmasını ...da hem protesto ediyoruz... ...yani şehirdeki toplumsal... ...bellik açısından hani önemli bir mekan... ...korunması gerektiğini de düşünüyoruz... ...biz de LGBT... ...ve toplumsal cinsiyetin... ...mekanlarla ilişkisini... ...tartışmak istiyoruz burada... ...örneğin şehir, şehir mekanında eril söylem... ...nasıl üretiliyor... ...kadınlık deneyimi üzerinden şehir, şehirde tabular... ...nasıl ele alınabilir... Kent politikalarının neoliberal politikalarla bağlantıları, kentsel dönüşüm projeleri, LGBT bireyleri ve grupları ne şekilde etkiliyor gibi konuları tartışacağız bu panelde. Hı hı. Evet bu da cumartesi günü gerçekleşecek bir panel ve pazar günü de onur yürüyüşü gerçekleşecek. Evet geçen sene 5 bin kişilik bir katılım oldu. Bu sene katılımın daha da artacağını umuyoruz. Şu anda Facebook'ta yaklaşık 14 bin kişiye davete <gülüyor> ulaşmış durumda. Evet. E, tabi, tabi burada sadece LGBT bireyler ve örgütler yürümüyor. Tüm toplumsal kesimler hani toplumsal cinsiyet alanına duyarlı olan tüm bireyler ve örgütler, kurumlar, kişiler katılıyorlar bu yürüyüşe. Hı hı. E, çünkü bir sloganımız var. E, Kurtuluşu yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye e, e, omuz omuza dayanışarak bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Hı hı. Pazar günü saat 5'te Taksim meydanında başlayacak. Yürüyüş tünele kadar devam edecek. 5'te. Evet saat 5'te. Evet. Ardından da bir kapanış partisi de olacak. Hı hı. Akşam ee... 9'da başlayan. Şimdi panelleri evet. konuştuk ama onun dışında yani etkinlikler yani etkinlik de dememek lazım belki de çeşitli atölye çalışmaları evet, var. Evet çeşitli atölye çalışmaları. Dans atölyeleri Onlardan var. De... Katak dansı, atöl tango atölyesi olacak. Aynı zamanda tango ekipleri, Jennifer Bender çiftlerin gerçekleştirdiği tango gösterisi yürüyüşte de Pazar günü gerçekleşecek. Dediğin gibi işte film gösterimleri var, partiler var, tombala gecesi var. Bunların hepsine programdan ulaşılabilir mekan ve saatlerine Namda evet. İstanbul'un web sitesinden ve Facebook sayfasından ve Facebook bakabilir da bakabilir evet. dinleyiciler Peki Bora Bengisu'nunla konuştuk 19.sü dün başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek Onur LGBT Onur Haftası'ndan bahsettik Ben çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu yani için teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Dolu dolu bir Onur Haftası programı var önümüzde çok heyecanlıyız herkesi bekleriz Açık dergi devam ediyor. 19. LGBTT. Onur yürüyüşü dün başladı. Hafta boyunca devam edecek. Pazar gününe kadar Evet, e, yürüyüş kapsamında, daha doğrusu hafta kapsamında Ermenistan'dan gelen bir anarkopank grubu dinliyoruz. Şu an Pinjet ismini taşıyor. Konserleri bu cuma akşamı gerçekleşecek. Radyo Layı'da İstiklal Caddesi, İmam Adnan Sokak'ta katılmanız mümkün. Evet, birazdan açık dergide haberler olacak. Fakat öncelikle Pinjet'ten dinliyoruz. Nahan Akmak, Stupid President.